Tere Müslümanlar, Kur'an'ı mucizül beyanın mucizevi beşer takatının fevkinde keyfiyetinin gayıptan haber verme yönünü arz ediyordum. Birer mevzu ve Kur'an-ı Kerim'e göre birer saha olarak, ele alınıp anlatılan her şeyin neresinden bakarsanız bakınız şeffaf bir şişenin içindeki şeyi gösterdiği gibi sizde hangi yönden olursa olsun baktığınız zaman o şeffaf züccacın berasında Kur'an-ı Muhsül mucize olduğunu göreceksiniz. Yani beşerin getiremeyeceği, gücünün yetemeyeceği, harika insan takatının fevkinde bir eda, bir ifadeye sahip bulunduğunu mücahede edeceksiniz. Bu da sadece onun o çok yönlerinden bir yönüdür. Maziden haber vermesi, haldeki hadiseleri çok mükemmel değerlendirmesi, eksiksiz, kusursuz olması ve istikbalden ileride sırasıyla, ifade edildiği gibi tam doğru zuhur etmesiyle, istikbalden doğru haber vermesi. Kur'an-ı Muhsü'l beyan arşı azamdan geldiği için, Allah'ın ilminden geldiği için, Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatına dayandığı için, geçmişi geleceği hali birden tutar. Onun için ona göre geçmiş, gelecek yoktur, hal yoktur. Biz kendi açımızdan değerlendiriyoruz bunu. Halin, istikbalin, mazinin üstünde bir ifadeye, bir güce, bir kudrete sahip olduğunu görüyor, karşısında dize geliyor, aciz olduğumuzu ifade ediyor, onun mucize olduğunu da itiraf etmiş oluyoruz. İşte anlatılmak istenen şey de esasen budur. Bizim acizliğimizin zuhuru Kur'an'ın mucize olduğunun zuhuru. Gayb öyle bir husustur ki Cenab-ı Hak ona birisini muttali kılmadıktan sonra o insanın gaybtan haber vermesi mümkün değildir. Vidayet'te okuduğum ayeti kerime de bunu haber veriyor. Cenab-ı Hak kaybını kimseyi isaret etmez. Ancak kimden razı olursa, razı olduğu nebiye, resule kaybını isaret eder. Cinler, şeytanlar, insanlar o nebinin haber aldığı, emirler talep ettiği ufka ulaşamazlar. Çünkü sağında, solunda, önünde, arkasında bu işi gözetleyenler, rasat edenler vardır. Kur'an-ı Kerim'e şüphe ve tereddüt iras etmemesi için o muhafızlar altında, ta arşağızamdan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'in tertemiz sinesi, mahbiti vahyi ilahi olan kalbi paqi nebeviye gelinceye kadar meleklerin sudatı altında gözetlemesi altında olur. Onun için bazı kimseler kayıptan haber veriyorum iddiasında bulunabilirler. Verdikleri haberlerin yüzde 99'unun yalan olduğunu göreceksiniz. İnsanları ateşe kendisini atan pervaneler gibi etraflarında ateşe attıran huzusta söyledikleri 99 yalan içinde bir tane doğru olan işte o doğrudur tek doğrudur. Sihirbazlar, kahinler, cinciler, bir sürü haberler verecekler. Ama yüzde 99 yalan olacaktır bunların haber haberleri. Bunlar semahlara doğru meley alaya doğru kulak kapatacaklar. Kula hırsızlığı yapacaklar, alabildikleri şey, meleklerin tarassudatı arasında, rasadı arasında böyle cüz'i şeyler olacaktır. Kususuyla Kur'an'ın nazil olduğu devirde, dönemde, Cenab-ı Hacı bir vücut, ilahi bu vahye bir tereddüt bir şüphe gelmemesi, tereddüt kubanının üzerine konmaması için bu rasat meselesini çok ciddi, ve titizlikle meleklere gördürüyordu. Yani melekler bunu ciddiyetle ve titizlikle ifade ediyorlardı. Onun için اِنَّ اللّٰهَ لَا يُذْرِهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ Allah gaybını kimseyi isaretmez, gaybına kimseyi muttali kılmaz. اِلَّا مَنِ اِرْتَضَامِ rasul. Resullerden kimden razı ise, kimden hoşnut ise, gaybına onu muttali kılar. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ beyni بَيْنِ ve min خَلْفِهِ رَسْهَدَى Önünde ve arkasında O'nun, o vahyi semâvinin tarassut eden melekler vardır. Ondan bir şeyler hırsızlayıp insanların kulaklarına üfürmelerine meydan vermezler bunlar. İlahi esrarın kalbi fâki nebeviye intikalinden evvel başkaları tarafından bilinmesine imkan vermezler. Yalnız Allah'ın gaybı ait bildirdiği şeyleri Resul Ekrem ü Vesselam bilir. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Bir de Allah kime bildirirse o bilir. Gaybı Resul ü Ekrem'in bilmesine imkân yoktur. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez sözünü yanlış anlamayalım. Bu demek değildir ki asla kat'a ve katibeten gaybı hiçbir beşer bilemez demek değildir. Gaybi hiçbir beşer kendi kendine bilemez. Çünkü gayb bizatihi mümtenidir bilinmesi. Bir insanın bin sene sonra meydana gelecek hadiseleri, onların yerlerini, coğrafi durumlarını, tarihi durumlarını söylemesine imkan yoktur. İnsan sınırlı görür, sınırlı düşünür, sınırlı bilir. Bu sınırlı bilgiler içinde yapacağı terkip de sınırlı olacaktır. Binaenaleyh esas itibariyle, Gaybı bilme insanın takatının fevkinde bir şeydir. İşte Kur'an-ı Kerim bu vaki'yi anlatıyor. Diyor ki, gaybe insanın muttali olmasına imkân yoktur. Ama Allah kime bildirirse gaybı o bilir. Binaenaleyh mümtaz bir zatı seçer. Onu şu sarayı âlemde, şu meşherde, şu çeşitli sanatların teşhir edildiği küre-i arzda, o sanatlarının dellali yapar bütün mahlukatı, bütün insanları hususiyle bu meşheriseyle davet ettirir ve sonra o büyük zatı bir kısım mucizeler ve serfiraz kılar, diğerlerinden ayırır, ta sözü dinletsin, ta ağırlığı vicdanlarda hissedilsin, ta söylediği sözler gönüllerde makes bulsun, ta efkar onunla meşbu ve meşgul bulunsun. Onun için o çeşitli nimetlerle, mucizelerle serfiraz kıldığı zatı aynı zamanda gaybe muttali kılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, kendi devrine kadar gelen bütün nebi'lerin en mümtazı, en müstesnası. O devreye kadar gaybe muttali olan bir sürü nebi vardır. Bunlar içinde resul olarak Peygamberliğiyle dile getirilen ve anlatılan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hususuyla bu ayette. Yani o Resul'dür, yani Allah'la vazife cihetiyle de münasebeti vardır. Yani sizin arzularınızın, isteklerinizin tercümanıdır. Yani Allah'ın emirlerinin size karşı tebliğcisidir. İşte Allah sarayında nezdül ruhiyette onun şanı bu kadar yücedir onu gaybe muttali kılmayacak da kimi kılacaktır? Hususiyle onun diline döktüğü, kalbine doldurduğu, vahyi semaviyi onu konuştururken, gaybe muttali kılmayacak da kimi kılacaktır, diyor adeta. Rasûl-i Ekrem'ı Kur'an hesabını Allah Celle Celaluhu gaybe muttali kılıyor. Bu yönüyle de o Kur'an'ın mucizesi oluyor. Kur'an'da akla devir gibi bir şey lazım gelir. Kur'an'ı ispat ederken yine Kur'an'ın içinden, Kur'an'ın gaybtan haber vermesi meselesini anlatıyorsun, bir şey kendi kendine delil oluyor, devir denir buna. Kur'an-ı Kerim'in bundan başka eğer mucize olduğunu gösteren bir şey olmasaydı, belki bir devir lazım gelebilirdi. Ama elli tane yönüyle biz, onun harika, mucize ve beşer ifadesinin çok fevkinde verasında, insanın aklının eli yetişemeyeceği, düşünce sahalarında söz sahibi olduğunu hakim olduğunu görünce diyoruz ki, Kur'an'ın esasen ilahi kelam olması bin yönle müsellemdir. Beşer bin yönüyle onu teslim etme mecburiyetindedir. Bu da sadece kayıptan haber vermesi, onun bu yönlerinden bir tanesidir, devir lazım gelmez. Avam halk devrili de anlamaz da, biraz kelam karıştırmış, felsefeyle meşgul olmuş kimselerin kafasına gelecek bir tereddüde cevap vermeye çalıştım. Bir evvelki haftada Cenab-ı Hakk'ın inayetine Allah bizi bir an inayetini itimattan ayırmasın. Melceğimiz, mencağımız odur. Cenab-ı Hakk ona dayanma, sığınma, ona her hususta itimat etmeden bizi bir andur kılmasın. Ona itimat ederek, gayıptan haber cihetinde seyyuhzemül cembü ve yüvellûneddübür, ayeti kerimesinin Bedir'de verdiği gaybi haberin zuhurunu arz etmeye çalıştım. Romalılarla Sasaniler arasında süregelen mücadele ve muharebede Romalların Hristiyan oldukları için galebe çalacaklarını, Kur'an gaybe olarak haber veriyor, Bedir günü aynı şeyin zuhur ettiğini arz etmek suretiyle Kur'an'ın bu yönde gaybi haberini yine takdime çalıştım. İnşallah bugünkü derste de yine Kur'an-ı beyanın, üç-dört tane mübarek ayeti derinlemesini onların tefsirine girmeden sadece kayıptan haber verme şihetlerini ele alıp takdim etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Vâc-ı ve Kur'an adına iktisap ettiğimiz bütün marifeti, marifet hüzmelerini izani ı kalbiye vesile kılsın, Kur'an'a karşı bizi çok saygılı, çok edepli kılsın ve onu anlama, okuma, düşünme üzerinde durma, arzu ve iştiyakını çoğalsın, ona temayül hissi lütfeylesin bizlere inşallah. Evvela kuran ı muhyüzül beyanın kendisinin mucize olduğunu ifade eden ve tahaddide bulunduğunu ifade eden sadada bulunduğunu meydan okuduğunu ifade eden bir ayeti kerimenin şu güne kadar bu mevzuda sadık mastuk hiç kimsenin itiraz edemeyeceği çok yüksek bir kaide üzerinde hüküm ferma olduğuyla başlayayım mevzuya ve kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bisuretin min mislihi wad'u shuhadakum min dunillahi in kuntum sadikin Failem tef'alu ve len tef'alu fettekun naralleti vekudaha en nasu vel hicare udetu lil kafirin sadaka allahul azim Kur'an-ı Mücizül Beyan sureyi Bakara'daki bu ayeti kerimesiyle veya iki ayetiyle Kur'an-ı Beyana nazire yapılamayacağını anlatıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bana nazire yapılamaz derse Kur'an-ı Kerim şunu şunu şunu şunu Allah vaat ediyor, tahakkuk ettirecektir derse, Kur'an-ı Kerim ileride Allah size hilafet, saltanat hükümdarlık vaat ediyor derse, Kur'an-ı Kerim Mekke ve Cihan fethedilecektir derse, ve yine Kur'an-ı Kerim siz afaki ve enfüsi tetkikatınız neticesinde ister kainata ait, makru aleme ait, İster normal alem olan sizlere ait pek çok malumatlarla dolacaksınız, taşacaksınız derse, bunları açıktan açığa size söylerse ve sırası geldiği zaman gayb-ı alem tarafından gelen ve yine kaybi olarak çekilen adeta bir ipe, bir zincire takılmış gibi, bir sinema şeridinde sizin görüşünüzü arz ediliyor gibi, bütün bu manzaraları vaat edilen şeyleri sizin nazarınızı arz eder, size gösterirse, İnsan kalbinin, insan vicdanının bu mevzuda söylenen bu sözlerin Allah tarafından geldiğinde şüphesi olmayacaktır. Bu kadar uzun bir cümlede bilmem maksadımı da anladınız mı? Kur'an pek çok şeylerden haber veriyor ve haber verdiği şeyler sırası geldiği zaman çıkıyor. İşte bunları sırasıyla siz görürseniz veya görenlerin gördüğünü görürseniz, duyarsanız artık bu haberleri veren, Zatın, zati ı ecelli âlânın, bütün göklerin ve yerin onun elinde olduğunda şüpheniz kalmayacaktır. Göklerin ve yerin manasını terennüm eden, gök ve yer münasebetini, insan ve gökler yer münasebetini, onun anlattığında tereddüdünüz ve şüpheniz kalmayacaktır. İşte bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in, bana nazire yapılamaz diyor. Benim benzerim beşer tarafından getirilemez diyor. Onun için Allah Celle Celaluhu o devirde edebiyatın çok geliştiği devirde. Ediplerin bir sözüyle bunu Kur'an'ın belâatını, fesatını arz ederken ama Mani'sada arz etmiştim. Münakaşasını az çok yapmıştık. Edebiyat zirveye ulaşmıştı. Bazen bir söz için mücadele ve münakaşa oluyordu. Bir söz için insanlar kurban oluyorlardı. Bir söz için kızıl kıyamet kopuyordu, hatlar oluyordu. Bir söz bazen cemaatleri birbirine düşürüyordu. Bir söz bazen cemaatler, birbirine düşen cemaatler arasında sulh hasil ediyordu. Söz bu kadar ravaştaydı. Şu asırda madde ne kadar ravaşta? Her şeyi maddi gözle tahlil etme ne kadar ravaşta? O kadar ki Allah'a inanan insan bile maddenin bizatî müessir olacağına, sebeplerin tesirine inanacağına ram olmuş, intiyat etmiş, o kadar maddi, o kadar sebepperest, Allah hakkında o kadar tereddütlü. Şu asırda bu iş nasıl revaçta, nasıl hakim, nasıl tortu gibi kalplere çökmüş, her şeyin arkasında sebebi arayıp, meseleleri sebeplere göre tahlil etme, bir hastalık kanser gibi bütün kalpleri nasıl kırıp geçirmiş o devirde de şiir öylesin hüküm fermaydı. Söz söyleme sanatı, ağzını eğip bükme sanatı o kadar hakim idi. Ama bu meseleyi bize anlatanlar diyorlar ki, Cenabı Musa Allah'ın salatü ve selamı onun ve kainatın fahrının üzerine olsun devrinde nasıl sihir revaçtaydı. Hazreti Mesih Allah'ın salat ve selamı kainatın efendisine ve onun üzerine olsun. Devrinde tıp vaştaydı. İnsanların en mükemmel şekilde, pratik şekilde tedavi edilmeleri imkanı vardı. Roma'da bu işin geliştiğine dair tıp tarihinde çok şeyler var. Hazreti Mesih'in mucizeleri de ekserisi o kabil'den geldi. En onulmaz zannedilen yaraların tedavi olması Hastaların şifaya olması ve bir bakıma ölülerin ihya edilmesi gibi mucizelerle serpilaz edildi. Aynen öyle der. Ölmüş hislerde ve heyecanlarda ciddi bir heyecan uyarıp onları hayata mazhar eden söz Resulekam aleyhissalatu vesselam devrinde raic idi, hakim idi, hükümranlık söz söylemeye ait idi. Onun için Kur'an-ı Kerim onların üstüne çıkı verdi. Gönüller nasıl hayata kavuşturulur? hisler nasıl heyecana getirilir? Kafalarda nasıl dalgalar meydana getirilir? Kur'an-ı Müs'ül beyan o güne kadar söylenen sözlerin üstünde söylenecek sözü söyleyi verdi. Bütün söz erbabı, bütün söz sultanları ellerindeki imkanları silahlara atı verdi ve Kur'an'a teslim oldular. <gülüyor> Kur'an işte bu cemaate meydan okuyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina Kulumuza peyder pey indirdiğimiz mukaddes kitap ve vahy hakkında şayet tereddüdünüz var ise tereddüdünüz olmaması gerekiyor. Bunu çok ince olarak in kelimesiyle anlatıyoruz. Öyle zayıf bir şüphe ki ben de biliyorum bunu. İçinizde çok cüz'i bir şüphe var. Fakat siz bir kabusun altında gibi bu şüphenin altında eziliyorsunuz. Cüz'i bir şüphedir. Çok kavi bir şüphe değil bu. Eğer izayla deseydi öbürünü anlayacaktık. وَاِنْ kuntum fi raybin. Ama ne acı ki küntüm sözüyle anlatıyor. Keynunet <gülüyor> haline gelmiş. Bu zayıf şüphe gözünüzün hadakasına konan bir kıl gibi görmenize engel oluyor. Bu kuvvetli bir şüphe değil. Bunu وَاِنْ كُنْتُمْ sözünde anlıyoruz. Ama ben bunları tahlil edecek alim yok. Kur'an'ın mucizevi olduğunu arz ediyorum. Siz şu cüz'i şüphe altında eziliyorsunuz gözünüze bir şey konmuş kıl, hadakasına göremiyorsunuz. Bütün kainatı zulmani ve zulmaktı görüyorsunuz. فَاَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in surelerinin bir mislini, dengini, menendini getiriverin. وَدْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ Allah'tan gayri bütün şahitlerinizi, sözden anlayan ediplerinizi, söz sultanlığınızı, Yardımcılarınızı, yardakçılarınızı, size müzahir olabileceğini tasavvur ettiğiniz, bugün, yarın, zuhur edecek zuhuri muhtemel ve mümkün, bütün yardımcılarınızına çağrı verin. Üst üste yığını veriniz. Telahuki fikirinizi bir araya getiri veriniz. Bütün fikir muhasalarınızı dökü veriniz. Kur'an-ı Kerim'in surelerinden bir tanesinin benzerini yapı veriniz. Kur'an-ı Kerim'in sureleri değil, bir tek ayetine dahi saadet aslında bir nazire yapılmadığını görüyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in meydan okumasıdır. Bu meydan okumanın arkasında şu vardır, siz hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'e nazire yapamayacaksınız. Benzerini ortaya koyamayacaksınız. Bunu şimdiye kadar arz ettiğim yöne havale ediyorum. Lafızlardaki harikuladelik, Terkiplerdeki harikuladelik, ondaki harikulade ahenk, ondaki şiir ve musiki, ondaki büyük mana, lafzın mananın tonuna uyuşu ve onun bugünkü derse kadar ettiğim şey kayıptan haber verişi öyle harikadır ki, bütün bu münasebetle bu tevcihleri düşünerek bir insanın Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayetini getirmesi mümkün değildir. İnsan getiremez. Bunu Allah getirir Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim meydan okudu, o asırda kendini maskara edecek üç beş insandan başka haddini tecavüz edip Kur'an-ı Kerim'e nazire yapmaya cesaret eden kimse çıkmadı. Bunu yerinde arz etmiştim. Böyle insanların çıkması şöyle dursun, Ükaze panayırında, Kaynuka panayırında, kendileri için büyük tahtlar kurulan, ve çıkıp üzerinde sultanlara yakışır o deptebeli sözleri söyleyen Aşa gibi şairler, Hansa gibi şairler, Kur'an'ın füsunkâr ifadesi karşısında dize geldiler, teslim oldular. Lebit gibi büyük şairler, söz konuşurken gökten inmiş gibi onun sözlerini dinliyordu Mekkeli. Lebit gibi büyük şairler Kur'an-ı Kerim'e teslim oldular. Müslüman olduktan sonra da iki Mısır'a dahi şiir yazmadı, hep Kur'an'la meşgul oldu. Kur'an büyüledi, teshir etti bunları. Dile vakıf idiler. Dilin ruhuna nihyehban idiler. Onun için söz nasıl söylenir? Bu söz nasıl söylendi onu çok iyi kavuruyorlardı. Saadet asrında kimse buna cesaret edemedi. Haddini bilmeyen Müseyleme-i Kezzab'ın kendini maskara edecek iki üç tane sözünden başka bu mevzuda hiçbir şey bilmiyoruz. Ona da kendi aile efradı gülmüş kalkıp dağılmışlardı. Kabe'nin duvarında altın, yıldızla yasılı, muallakat-ı şairlerinin sözleri Kabe'nin duvarından Kur'an'ın yüzlülüğü ile alaşağı ediliyordu. Kur'an-ı Kerim'e karşı kıymeti kalmadı, itiraf ediliyordu. Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki tahaddisi, meydan okuması taaddası sadece saadet asrına münhasır değildi. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim meydan okuyor insanlara. Onun için daha sonra da haddini tecavüz eden kimseler oldu. Ma'arri gibi bedbin şairler, Mütenebbi gibi ben şiirin peygamberiyim diyen küstahlar terbiyesizler, Kur'an-ı Kerim'e karşı nasire yapmaya teşebbüs ettiler. Fakat şiir divanları meydandadır, elimizdedir, okuyoruz. Sadece deptebeli söz söylemek için, sadece bir mevzuyu anlatmak için söz söylenmiştir. Ve herkes kendi hissiyatına terşuman olmuştur. Mari baştan aşağıya okuduğunuz zaman ciddi bir bedvinliğin, karansarlığın bütün şiirlerinden damladığını göreceksiniz. Gündüzün ışığında dahi kör olduğu için ışığı görmemiş, gündüzün ışığında dahi hep karanlıktan bahsetmiş, hep karanlığı dile getirmiş, hep karanlığın destanını yazmış. Böyle bedvin bir insanın sözleri, insanların umumi hissiyat ve havasına tercüman olamaz. Kur'an-ı Kerim'in insan ruhunda yaptığı şeyi yapamaz. Mütenebbi zaten bundan fersah fersah uzaktır. Sadece bir iddiadır onda. Kaldı ki çok nakkat diyorlar ki ne mağri ne de mütenebbi? Kur'an-ı Kerim'e sözlerini benzetmeye teşebbüs ettiler ama fakat bizim sözümüzde vahyi gibidir iddiasında bulunmadılar diyorlar. Onlar da bir bakıma hadlerini bildiler bu noktada bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Bazı kendini bilmez, sözden anlamaz, Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamış, semtine gitmemiş nazanlar var sağda solda. Derler ki Kur'an-ı Kerim'e nazire yapılabilir. Tıpkı bunların bu mevzudaki iddiaları, ben de Einstein gibi onun ortaya vaz ettiği, nazariye gücünde bir nazariye vaz ederim iddiası gibi bir şey olur. Belki benimki mümkündür. Neden? Einstein bir beşerdir. Ben de bir beşerim. Onun devrinde ilim bir seviyeye gelmişti. Benim devrimde geçmiş o seviyeyi. Onun devrinde ulaştığı limitin çok üstüne çıkmış. Binane ben daha fazla bilebilirim. Ondan daha mükemmel bir terkip yapabilirim. El verir ki kendimi ilme vereyim, ilimde faali olayım. Ama beri tarafa gelince 14 asırdan beri Kur'an-ı Kerim meydan okuyor insanlara. Büyük bir zatın bu mevzuda beyin yapıcının ifade ettiği gibi dostları sözlerini güzelleştirmek için ona benzettiler. Düşmanları da onu oturduğu tahttan aşağı indirmek için o istikamette söz söylemeye çalıştılar. Bu iki kuvvetli saik vasıtasıyla o kadar çok kitap meydana geldi ki, yığın yılın düşman kitabı, yığın yılın dost kitabı. Dost sözüm Kur'an'a benzesin diye dersler yapıyordu. Hatta bazen nazmını ve neslini onunla süslüyordu. Düşman da onu oturduğu tahttan indireceğim diye kitaplar yazıyordu. Fakat buna rağmen şimdiye kadar işte bütün edipler ve fodri meydan diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in sinesinde duyabileceğimiz hissi, o hissi bize verebilecek en büyük edibin, beliğin, bütün divanı eşarlarında, nesir kitaplarında iki satır, iki cümle, iki mısra göstermek mümkün değildir. Bu mecliste münazaraya, münakaşaya hazırız. Kur'an kayıptan haber verdi. Bana Nasira yapılamaz dedi. Emsalim eşim getirilemez dedi. Hala diyor Kur'an-ı Kerim. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi vad'u shuhadakum min duni'llah. Allah'tan gayri ne kadar yarınız, yardımcınız, yardakçınız varsa hepsini çağırın. اِنْ kuntum صَادِقِينَ Eğer şu iddianız da doğruysanız, Resûl-ü Ekrem'e gelen o vahide tereddüdünüz var ise sallallahu aleyhi ve sellem وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Yapamazsanız, hürsünüz, serbestsiniz, yapma kapıları, menfezleri açıktır sizin için, teşebbüs ediniz. وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا'nun sözünde bunu anlıyoruz. Fiili size istad ediyor Kur'an-ı Kerim. Haydi yapmada teşebbüs ediniz. Ama vallan taf'alu. Asla yapamayacaksınız. Kat'a bu işte muvaffak olamayacaksınız. Katiben Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin nazirini naziresini getiremeyeceksiniz. Öleyse fattakun narallati ve kudahunnasu vel hicar. Bu ateşten korkun ki yakıtı insanlar ve taşlardır. Taşlaşmayın bu mevzuda. Cehenneme yakıt haline gelmeyin canlılığınızla işin içine girin, fikrinizde ruhunuzdaki canlılıkla anlayın, Kur'an-ı Kerim'i anlayın, anlayın ki onun eşi de olamaz, benzeri nasiri olamaz, bunu anlayın. Behaim durumunda kalmayın, cansızlar durumunda kalmayın ki Allah onları yakacak Celle Celaluhu. Sizde şuurunuzu geliştirmemeniz, düşünmemeniz, o duruma, o derekiye düşmeniz vasıtasıyla cehenneme yakıt haline gelmeyiniz. Bundan sakının diyor Kur'an-ı Kerim. İki hususu cidradi olarak arz edeyim. Birincisi Kur'an-ı Kerim'e bir nazire yapılıp yapılmadığını anlayabilmek için biraz sözle, edebiyatla hatla iştigal etmek lazım. Herhalde bu mevzuda bir meşgalemiz yoksa, bir uğraşmamız yoksa, sadece biz bu mevzuda söz söyleyen kimselerin sözlerine itimat edeceğiz, onları dinleyeceğiz. Eğer onlara itimadımız yoksa, araştırmayı bizzat kendimiz yapacağız. Ali bu mevzuda sahibi selahiyet kimseleri dinlemeden ve kendimize bir araştırma yapmadan, Kur'an-ı Kerim'in şöyledir veya böyledir şeklinde, hakkında bir hüküm vermeye hakkımız yoktur. Hakkımız yoktur çünkü bilmiyoruz. Bu mevzuda hakem olamayız. Hakem olabilmemiz için bu sahayı bilmemiz lazımdır. İkinci hususta, idrâde olarak şunu arz edeyim. Kur'an-ı Kerim bu husa dikkati çekiyor. Ve كُنْتُمْ firayı bin مِنْ مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا diyor. O bizim kulumuzdur ve her şey o nisbettedir ve bütün bu tezahürler, bu meyveler o nispete terettüb etmektedir. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı Allah'tan koparsanız, muhal farz, hiç Allah'tan kopmamıştır. O münasebeti kesiverseniz her şey sönecek, Kur'an'ı da bulamayacaksınız. Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam Allah'a nisbet, Kur'an'ı Allah'a nisbet altında meseleyi anlamaya çalışacaksınız. Bu iki hususu hatırda tutalım inşallahü teala. Daha fazla bu hususu derinleştirmek, tahmik etmek mümkündür. Ama vaat ettiğim diğer hususları art etmek için bunu geçiyorum. Kur'an bir şey söyledi. Kendisine nazire yapılamayacağı hususunu söyledi. Biz bunu 14 asırdı Kur'an'ın tarihinde görmedik. Şu anda da yine meydan okuyor Kur'an-ı Beyan. Havi bulunduğu esasatı cami bir kitap meydana getirsinler, bir sure meydana getirsinler. Sonra onu biz getirelim, laboratuvara getirelim, dil laboratuvarına, anlayış, tefekkür laboratuvarına getirelim. O mevzuda işleyen aletlerle işe, aletlerle işe müdahale ve mübaşeret edelim. Tartalım, ölçelim, biçelim. O ikisinin müsaav olup olmadığına bakalım, İnsaflı olan, izanı olan, düşüncesi olan Kur'an-ı Kerim'e teslim olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mü'min suretinde, o sureye aynı zamanda Gafir suresi de denir. gafir zembi ve kabili i tevb, ayeti kerimesinin içinde bulunmasıyla Gafir suresi de denir. Fasbir inna vaadallahi hakkun. Fe imma nuriyannaka ba'dal ladhi na'iduhum aw natawaffayannak fe ileyina yurcaun. Sadaka Allahu'l Kur'an-ı Kerim bu surede Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ı te'yid için ona sabır tavsiye ve teslimini artırması izanını artırması mevzuunda Allah'ın vaadine itimat et diyor. inne اِنَّ وَعَدَ Sabret başına gelen bu musibetlere neticesiz değil. Sabret, Allah sana vaad ettiği şeyi tahakkuk ettirecektir. Allah vaadini yerine getirecektir. Allah'a çok iyi inanan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, kendisine vaidlerde bulunan Allah'ın vaadini yerine getireceğine inanıyordu. Vaadini yerine getirmemek için sebepler var. Ya vaadettiği şeyi vaad ederken bilmez encamını, veyahut da vaadettiği şeyi getirmeye gücü yetmez. Allah bu içi nakiseden de münezzeh ve müberradır. Allah vaad ederken neyi vaad ettiğini bilir. Allah vaad ettiği şeylere de gücü yeter. Kudreti sonsuzdur. Bir anda kainatı var eder, bir anda da yok eder. Bir anda şurada bulunan insanı arşa atama çıkarır. Sizin işinizdedir ama bin yerde görünür, bin yerde tezahürü vardır. Bu Allah'ın gücü ve küzretidir. Onun için çok iyi inanıyordu. فَاسْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌّ demek resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem yanan sinesine su serpme gibi, şerbet takdim etme gibi geliyordu. Sen sabret, bu mevzuda dayan, Allah sana vaad etmiştir, vaadini yerine getirecektir. Bu işin bir yönüdür. Siz şimdi düşünün. Bir tek insan bütün beşere meydan okuyor. Bir tek insan öyle bozuk, köhne bir cemaat içinde zuhur etmiş. Fersude fikirlerin insanlığın hayatına hakim olduğu bir dönemde zuhur etmiş. Yeni terü fikirlerle gelmiş. Bir inkılabın planını yapıyor. Allah'ın emriyle bir inkılabın prensiplerini içinde yaşadığı cemaate kabul ettirmek istiyor. Ama ne duyan, ne dinleyen, ne de kulak veren var. Herkes her gün putların önünde onlara kurban kesmekle meşgul. Şınıl çıplak Kabe'nin etrafında tevap etmekle meşgul. Gençler hissiyat, hevesat içinde sefaatlerini yaşıyorlar. Sefih bir hayat yaşıyorlar. Böyle bir cemaat içinde Resul-i Ekrem Vesselam'ın ancak cennette yaşayanların hayatı olabilecek nezih bir hayatı takdim etmesi, hüsnü kabul görmesi çok akıldan uzak bir husustur. İşte böyle bir dönemde Resul-i Ekrem Vesselam bütün imkansızlıklar içinde kıvranırken فَاسْبِرْ bir وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّنْ Sen sabret, Allah'ın vaadi sana haktır. Vaad-ı ilahinin nelerden ibaret olduğunu, Bundan sonraki ayetler bunu bir bakıma tafsil ve tefsir ediyor. Onları da arz etmeye çalışacağım. Allah'ın Rasûl-i Ekreme aleyhi ve sellem vaidleri arasında şunu görüyoruz. Seni Peygamberlikle serfiras edecektir, bu Allah'ın vaadidir. İnsanları senin etrafına koşturacaktır, bu Allah'ın vaadidir. Zayıf haberde geliyor ki, Hz. İbrahim Kabe'yi bina ettiği zaman, Kabe'nin dünyadına muvaffak olduğu zaman, Allah Celle Celaluhu ona emretti, bütün insanları Kabe'yi ziyarete davet et dedi ona. Bu zayıf haberlerde gelen bir husustur. Ama bu mevzuda Hz. İbrahim'in daveti ve Cenab-ı Hakk'ın ona emri, Kur'an-ı Kerim'le sabit olduğu için kaviğidir. Hz. İbrahim, bir tane hikmetle Cenab-ı Hakk'a, ''Ya Rabbi, ben burada sesleneceğim, insanlar nasıl duyacaklar?'' dedi bunu. Allah Celle şöyle ferman etti. Sen çağır duyurmak bana aittir. Kimin vicdanına duyurursam senin sesini, o kıyamete kadar koşa koşa gelecek, orayı ziyaret edecektir. Her vicdanda Hz. İbrahim'in sesi mâkes bulacaktır. Oraya giden her vicdan onunla tir tir titreyerek gidecektir. Gönüllerde duyulan heyecan, oraya karşı haişkarlık, arzu, istek, aşk, Hz. İbrahim'in sesine icabetin ifadesidir. Pek çok haberle bu anlatılıyor. Belki Buhari Müslim'in haber verdiği kuvvetle, güçte bir haber değildir ama pek çok haberle zayıf da olsa rivayet ediliyor bu vakka. Aynen onun gibi Resul-i Ekrem Vesselam bir kısım vaadi ilahi alıyordu. O peygamberliğiyle tefriz edilecekti. İnsanlar üzerinde hükümran olacaktı Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ümmeti şarttan garba gün gün insanlar üzerinde sultan kuracaklardı. Dini mübini İslam beşerin düsturu ve prensibi haline gelecekti. Kur'an-ı Kerim ellerde, dillerde ve gönüllerde olacaktı. Herkes O'na karşı saygılı, O'nu anlama, dinleme mevzuunda teşnek edilecekti. Allah bunları vaat ediyordu. Fakat bunlar vaat edildiği anda, Resul-i Ekrem Vesselam, vaad edilen bu şeylerin tahakkukuna vesile olacak mukaddimelerin, başlangıçların, ilk merdivenlerin eserini görmüyordu, reşahatını görmüyordu. Bu mevzuda en küçük bir emareye şahit değildi. Fakat ne diyordu? فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ اللَّذ۪ي naiduhum au نَتَوَفَّيَنَّكَ Bunun bir manası şudur, ya sen ölüp gideceksin, Allah seni vefat ettirecek veya Allah'ın sana vaat ettiği şeylerin bazısını sana gösterecektir. Bir manasıyla bu, bir manasıyla da şöyle oluyordu, evi ve manasını alırsak, Allah sana vaat ettiği şeylerin bazısını gösterecektir ve seni vefat ettirecektir. Ben bu iki sevcihin ifade ettiği manaya dikkatinizi rica edeyim. Kur'an-ı Kerim, Rasûl-ü Ekrem'e bir kısım beşaretler veriyor. İleride ümmetin bunlara mazhar olacaktır diyor. Bir kısım şeylerden de bahsediyor ki bunları sen göreceksin diyor. İşte bu ayette Allah'ın vaadi haktır dedikten sonra, Allah sana vaad ettiği her şeyi göstermeyecektir. Belki vaad ettiği şeylerin vasını gösterecektir. Kabe'nin fetini sana gösterecektir. Ümmetin Bizans, Bizans önünde savaştığını sana gösterecektir. Kavim ve, ve kabilelerin sana hediyeler gönderdiklerini, behayalar takdim ettiklerini gösterecektir. Ama ümmetinin küre arzın ekşerisine hakim olduğu devri sen göremeyeceksin. فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعَذَا الَّذ۪ينَ Sana vaad ettiğimiz şeylerin sana bazısını göstereceğiz. Ya böyle yapacağız. Ve da sen vefat edeceksin, seni vefat ettireceğiz. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim, Resul-ü Ekrem'in mübarek gözleriyle müşahede edebileceği şeyleri anlatırken dahi, kendisine has, sadık ölçüler içinde sana sana vaat edilen şeylerin hepsini göstermeyecek, bazısını göstereceğiz diyor. Resul-ü Ekrem bunların bazısını gördü. Ordusunun Bizans önünde savaşlarını gördü. Mekke'nin fethedildiğini gördü yiğin insanların Müslümanlığa koştuğunu fevç fevçte halet ettiğini gördü. Kalabalıkların kulak kesilip onun sözlerine dikkat ettiklerini gördü. İnsanların kendisi karşısında serfiruv ettiklerini gördü. Kralların tahtlarını, taşlarını terk etme arzu ve iştiyakını ve kendisine gelip hizmetçi olma isteğini gördü. Bütün bunları gördü. Ama bir Abbasi devrinde, bir Emevi devrinde bir Selçuki bir Osmanlı devrinde, hilafetin, onun getirdiği hilafetin, yeryüzünde Allah'ın halifesi olmanın saltanatını bütün ihtişamıyla Resul-ü Ekrem müşahede etmedi. Bunu ancak ruhaniyetiyle müşahede etti, ruhunun gözüyle müşahede etti, velayetiyle müşahede etti Resul-ü Ekrem اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ <gülüyor> Veya seni vefat ettireceğiz. Bu sözde Resûl-ü Vesselam'ın şu vakasının tonunu buluyoruz. Ebu Talip onu karşısına çağırdı. Mekke'de en sıkışık dönemde, sıkışık devrede. Kureyş'in kendisinden istediği şeyleri intikal ettirdi. Bunlar babalarının, atalarının tahkir edilmelerini, putların tahkir edilmelerini istemiyorlar dedi. Sen kendi kendine inan, ne yaparsan yap fakat bunlarla alay etme, istihza etme. Bunların alihelerini alaya alma dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o seneye kadar kendisini himaye eden, hiçbir fedakarlığı yüklenmeden, etmeden yüklenen Ebu Talib'in bu mevzudaki tereddüdü kendisine çok dokunmuştu. O mübarek gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülüyor ve şöyle diyordu, Vallahi amca, güneşi bir omusuma koysalar, ayı bir omusuma koysalar ben bu davadan vazgeçmem diyordu. Başka bir rivayette bu salife gider, boyun gider, ben bu davadan vazgeçmem diyordu. Çünkü bu Allah'ın onun üzerine yüklediği ağır bir vazifeydi. Onun hikmeti vücudu bu idi, yaşaması buna bağlıydı. Allah onu bu işler yapmak için yaratmıştı. Bu işler olmadıktan sonra onun dünyaya gelmesinin manası yoktu, hikmeti yoktu. Başka bir rivayette Hüdeybiye'de yine aynı sözü görüyoruz. Kureyş kendisiyle harp etmeye mübaşeret edince Allah Resulü ve sellem geldi dediler ki, Ya Resulallah işte Halid bin Velid, şurada şu gedikte musallah askerleriyle gözetliyor. Vallahi çok samimi dahi olsanız, umre yapma niyetiyle dahi gelseniz Kabe'ye sizi zokma niyetinde değiller. Çok irkilmiş, çok hislenmiş ve şöyle demişti, bu adamlar hakten başka bir şey bilmiyorlar. Vallahi Allah bu dini ısrar edinceye kadar ben onlarla muharebe edeceğim. Ya bu halife gider ve onlar malum olurlar, Allah dinini ısrar eder diyordu. Ve işte siz bu sözleri beraber kafanıza koyun. Ondan sonra kayım manuriyenke ba'de na'iduhum aw natawaffayenke Sana sana vaad ettiğimiz şeylerin bazısını göstereceğiz veya huda sen bu urdu öleceksin. Biz görüyoruz ki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam hayat döşeğinde vefat ediyor. Allah celle celaluhu vazifeli olarak gönderdiği bir nebisinin vefat etmesine meydan vermeyecektir. Meşer'in irşat ve hidayetini kendisine tevdi buyurdu, resul Ekrem'i vefat ettirmeyecektir. Öyleyse tav an ve kerhen kâfir istemese bile resul Ekrem birinci şıkka masar olacaktır. Allah ona vaat ettiği şeylerin kısm-ı gösterecektir. Fakat siz bunu daha derin anlayabilmeniz için ben başka bir ayetten, Fussilet Suresi'ndeki bir ayetten bunun tafsilini takdim edeyim. Vadallahülladîn âmenûmünkum ve amelü salihâtî la yistqlifân hüm fi al-ard, kama istqlifâlladîn min qablîhüm, ve la yümekînân dîn hümûl dîr tada lâm, ve la yubdîlân hûm in bagdî la yushrûkûn bi şeyâ. Sırak Allahü Alâhim, bu Allahın vaadidir Allah vaad ediyordu. Vaide başladık. Allah vaadini tahakkuk ettirecekti. Va'd bir inavadallah-ı hakkun diyordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam vaad-ı ilahiye itimat ediyordu. Vaad-ı ilahiyetin içinde biz onun tafsilini takip edelim. Vaadallahullezina amanu minkum ve amilus salihati. Sizin içinizden bir cemaate. Belki saadet aslındaki cemaat veya beyaniye. Sizlere Allah celle celaluhu topunuza kıyamete kadar vaad etmiştir. İman edip salih amel yaptıktan sonra, iman eder salih amel yaparsanız, efraden ve müctemiyen iman eder salih amel yaparsanız, raiyetinizde, raiinizde iman eder salih amel yaparsanız, idare edeninizde, edileninizde, seçileninizde, seçileninizde iman eder salih amel yaparsanız, Allah'ın vaadi var: Nin ve v'amilu salihatı. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Ant olsun ki o yeryüzüne size hilafet ihsan edecektir. Siz yine saadet asrına gidin, göklerin bir damla yağmur düşürmediği döneme gidin, yerin bir ot bitirmediği devreye gidin, kalplerin kas kat olduğu, Kur'an-ı Kerim'e karşı aksiyon gösterdiği devreye gidin. Hz. Muhammed'in sözünün, karşı tarafta gönüllerde makez bulması şöyle dursun, söylenen her söz onun başında bir kısım taşlar, topraklar meydana gelmesine, başına bunların saçılmasına sebebiyet verildiği devreye gidin. O kapı kapı dolaşıyor, oyma oymak kesiyor, panayır panayır insanlarla temas ediyor. Ama ne dinleyen var, ne de sözüne kulak veren var, kulak asan var. İşte bu devreye gidin. Ve sonra Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda vaat ettiği şeye bakın. İmkanlar müsait değildir. Böyle bir şeyin yapılması olması adeta muhaldir. Ama Allah Celle Celaluhu لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذ۪يرَ مِنْ Yeryüzünde size halifelik verecek, hilafetin saltanatını gösterecek, onunla sizi serfiraz edecektir. Fakat onlara diyor لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ <gülüyor> Onları halife tayin edecektir. Ben burada şöyle bir nökte anlıyorum, karşısında o gün inanacak sahabe-i kiram vardı. Fakat bu sahabe henüz mevcut olmadığı için, hazır olmadığı için, gayıp zamiriyle Allah anlattı bunu. Nüktenin diğer tarafı da şudur, bu vaid, Allah'ın vaadi bu mevzudaki sadece sahabe-i kirama o devrin insanına değildir. Kıyamete kadar gelecek, Kur'an-ı Kerim'e omuz verecek, ve böylece Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği hilafetle serfiraz olacak, cemaatlerin bütününe aittir. Cenab-ı Hak liyakatımız olmadığı halde o paye ile cemaatımızı da serfiraz eylesin. Çok rahat, çok kolay, çok nezih olan onun prensiplerini yaşamak ve onlarla faydar olmak, lütfuyla Allah-u Teala Hazretleri bizleri lütuflandırsın. كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ min قَبْلِهِمْ Sizden evvelkileri Allah yeryüzünde hilafetle serfiraz ettiği gibi, Hazreti Davud'u serfiraz ettiği gibi, Süleyman aleyhisselamı serfiraz ettiği gibi, daha nicelerini din sahasında serfiraz ettiği gibi sizi de serfiraz edecektir. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ Onlar için razı olduğu dine temkin verecektir prensiplerine istikrar kazandıracaktır. Her türlü tahavülden, devrimden, değişmeden onlar uzak kalacaklardır. İnsanları yıkan, cemiyetleri bize getiren, devletleri hak ile yeksan eden istikrarsızlıktan ve devrimden masum kılacaktır. Dinin sabit, sağlam, rasır prensiplerini onların işlerine hakim kılacak. Din, rüsul fayda edecektir, kök salacaktır gönüllerde. İşte temkinde bunu görüyoruz. Allah Celle Celaluhu, dininin prensiplerini bu en zayıf devirde anlatıyor. Gönüllere hakim kılacak, akide yönüyle çok iyi inanacaklar, amel yönüyle çok iyi yapacaklar, muamelet yönüyle çok sımsıkıp ağlanacaklar. وَلَيُمَكِّنَنَّ <gülüyor> لَهُمْ د۪ينَهُمُ Bu ikinci şıkkı. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ Badi خَوْفِهِمْ اَمْنًا ciddi bir korku içinde, telaş içinde, tir tir titredikleri şu devirde onların korkularını emniyete tahvil edecektir. Bu da üçüncü mucize. وَلَيُبَدِّلَنَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَةً Ondan sonra bana ibadet edecekler. Herkes bana kul olacak. حُسُسِيلَ حَرَمَيْنِ شَرِفِينَ'de o gün putlar doluydu ve bana artık eş-ortak koşulmayacak, diyor. Bu da dördüncü mucize. Hilafeti, Müslümanlığın hilafetini, resul Ekrem'in halifesi olmayı ve inanmış insan olarak da yeryüzünde Allah'ın halifesi olmayı, Hazreti Adem'de zuhur eden, saltanat halinde Hazreti Davut'ta zuhur eden bu hilafet meselesini, maddi bir hükümranlık, istila işgal etme, devletleri esaret altına alma manasında anlamamak lazım. Bunu beşerin huzur ve saadetini teminat altına alma, garanti etme Müslümanlık hakimiyeti, bunu Müslümanları sahir milletler arasında hakem vaziyetini ihraz etme şeklinde anlama mecburiyetindeyiz Çünkü Müslümanlar bunu yaptılar. Onlar milletler arasında, devletler arasında hakem vazifesini gördüler. Yeryüzünde sulhun, sükunun temincisi oldular. Yeryüzüne huzur getirdiler, beşeri mescud ettiler. İşte bu manada hilafettir. Huzursuzluk çıkaran, hırkür çıkaran devletlerin karşısına dikildiler. Beşeri huzursuz edemezsiniz, beşerin huzurunu ihlal edemezsiniz dediler. İşte bu manada anlıyoruz hilafeti. Bunun sadece buna bağlı bir teferruatı olan devletlerin esaret altına girmesi vesaire, bunlar İslam'ın cihat meselesinin bir neticesidir. Onu yerinde arz etmiştim, yine yeri geldiği zaman arz ederim. Allah hilafet vaat ediyor, resul Ekram Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a ve ondan sonrakilere. Teberrüken resul Ekram Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'dan gelenlere, Müslümanlar, Allah Resul'ün halifeleri dediler. Allah'ın onlara vaad ettiği hilafetin tahakkukunu kabul ettiler. Bu onun tahakkukudur dediler, fal-ı hayır yaptılar. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman devrinde bütün istişamıyla görüyoruz. Hz. Ali devrinde Yahudinin ve Şii'nin bütün karıştırmalarına rağmen, haricinin karıştırmalarına rağmen yine onu hükümferma ve serfiraz görüyoruz. Cenab-ı vacib bütün kötülüklerden sonra Müslümanlık için yapılan bütün fenalıklardan sonra faymal olmuş Müslümanları yeniden serfiraz kılsın. Yeniden kendilerine gelmeye muvaffak kılsın, hakim kılsın. Bu nükteleri arz etmeden geçemeyeceğim tabii. Allah celle celaluhu müminlere hilafetin en küçük sebebine sahip olmadıkları bir devirde ilafet vaat ediyor. Zamanı geldiği zaman çıktı bu, Allah Resul-i Ekrem'e vaad etmişti, o bu vaade inanmıştı, Allah vakti gelince vaadini tahakkuk etti. Hz. Davud'u hakim kıldığı gibi. Ve sonra şunu diyor, وَلَيُمَكِّنَنَّ lahum د۪ينَهُمُ اللَّذِرْ تَدٰى لَهُمْ Şimdiye kadar çok yollar ve yöntemler oldu, çeşitli sistemler zuhur etti. Ve bu sistemler çeşitli kimseleri cemaatler arkasından sürükleyip götürdüler. Bir de Allah'ın yolu, yöntemi vardır. Allah'ın bir dini vardır. Din dendiği zaman mutlak zikir kemaline masruf, Allah'ın dini akla gelir. Allah'ın dininin yanında diğerlerine din denmez. Ama onların akidesine göre bir dindir o, onların akidesine göre. Allah razı olduğu din, İslam dinidir. İnne din ayinde Allah il İslam. Allah indinde din İslam dinidir. Allah bu dinden razı olmuştur. El Yüma akmal tu lekum dinekum ve atmam tu alekum nimeti ve raddi tu lekum Nimetimi ikmal ettim. Ve sizden de razı oldum. El Yüma akmal tu lekum dinekum ve atmam tu alekum nimeti. Nimetimi tamam ettim ve raddi tu lekum Din olarak da İslam'dan razı oldum. Allah'ın razı olduğu din budur. İşte Allah'ın razı olduğu din derken biz İslam'ı kastediyoruz. İslam'ı anlıyoruz, resul Ekrem öyle anladı, onu anlatan öyle anlattı. O din prensipleriyle gönüllerde rüsuh bulacağını anlatıyor. Herkes içine koyacak, huy haline getirecek dinin prensiplerini, en küçük azabına dair meseleyi dahi yaşamadığı zaman fertler rahatsız, tedirgin olacaklar. O kadar ki bakın, Resul-ü Vesselam'ın getirdiği dinin prensipleri arasında en cüzi'si namaz kılarken başına bir şey kordu Resul-ü Ekrem ve sarığını sarardı. Bu din gönüllerde öyle rüsuf buldu ki, insan başına bir şey koymasa, sarığını sarmasa, başı açık namaz kılsa yine namazı olacaktır. Yine nama, böyle namaz kıldığından dolayı muhafaza edilmeyecektir, günahkar olmayacaktır. Ama bu gönüller de öyle rüsuh buldu ki, nazarını mümin 14 asır ötesine dikiyor. Resul-i Ekrem'i nasıl görüyorsa öyle telebbüs etmek istiyor, ona benzemek istiyor, hatta huyunu ona benzetmek istiyor. Gönüller de öyle rüsuh buldu ki ben duğunu anlatıyorum meselenin, yürürken nasıl yürürdü acaba diyor konuşurken nasıl konuşurdu? Birisi tisriye, tisriye bana gelip diyor ki konuşurken acaba elini ayağını hareket ettiriyor muydu Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam? Sen de diyorsun ki evet konuşurken bazen kükremiş aslan gibi anındaki damarı da kabarıyordu ve bir eliyle diğer elinin içine vuruyordu Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam. O kendisini buna alıştırmaya çalışıyor. Ona benzetmeye çalışıyor. Bunlar yapılması zaruri, mecburi olan şeyler değildir. Gönlünle bunları yaparsan, bunlara samimi bir niyet inzimam edersen, Resul-ü Ekrem'e kurbiyet kazanmış olacaksın. Ama siz bunun verasında şuna bakın, bu din gönüllerde öyle rüsuh buldu ki, bunun en küçük adabına dahi ciddi bir hassasiyet ve titizlikle Müslümanlar sahip çıktılar. Yeryüzünde böyle bir prensipler mecmusu gösteremezsiniz yatarken yüzümü kıblaya karşı çevreyim. yatarken elimi başımın altına koyayım, yatarken Allahümme inne eslemtüvacihîleyk diyeyim onun dediği gibi. Bu gönüllerde öyle rusuh buldu ki, Resul-i vesselam'in binlerce timsalini onun ümmeti içinde görmek ve göstermek mümkündür. Allah vaat etti, dininin prensibi temkin kazanacaktır. Onlar gönüllerde rüsuh bulacaktır, kök salacaktır. Hiç kimse iyi milletten Müslümanlığın prensiplerini söküp atamayacaktır. Sekiz asır Haçlı seferleri bunu Anadolu'dan söküp atmaya çalıştılar. Sonra da onların yardakçıları ve uşakları, Karbonari Şairler devrinden daha sonuna kadar bu milletin içine, İslam alemin içine girdiler. Dinin kökünü gönüllerden sökmeye çalıştılar fakat sökemediler camilere bakıldığı zaman on yaşından altmış yaşına, yetmiş yaşına kadar hâlâ Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü binlerce meftunu, binlerce meczubu, binlerce mecnunu, onun aşkı ve heyecanıyla gönülleri dolarak, taşarak ona karşı saygılarını, tazimat ve tekrimatlarını takdim etmekle meşguldurlar. Şu anda Medineyi Tahirede ve Mekke-i Mükerrevede, binlerce aşık, Resul-i Ekrem Vesselam'ın huzurundadır. Ben ama vakti uzatmayayım, hislerin de işin içine girdiği zaman iyice şiraz çıkacak. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اِرْتَدَى لَهُمْ min مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ Ciddi bir korku, telaş ve endişe içinde, tir tir titredikleri o devri, emniyet devrine Allah inkılap ettirecektir. Rubey İbni, İbni Malik anlatırken meseleyi diyor ki, Mekke'de Müslümanlar duracak, sığınacak bir yer bulamamış, Medine-i Tahire'ye hicret etmişlerdi. Medine-i Tahire'de dahi ciddi endişe içindeydiler. Çevredeki müşrikler kefere ve fecerenin endişesi, içerideki Yahudi ve münafığın endişesi. Herkes kılıcı belinde yatıyordu. Ben bu durumu ihtilallerin birbirini takip ettiği devrede gördüm şahsen. Mataraları belimizden açamıyor, silahı omuzumuzdan bırakamıyorduk. Bir ictimadan sonra başka bir ictimaya, birinden sonra başkasına gidiyorduk. Nöbetten nöbete koşuyorduk. ihtilaller birbirini devam takip ediyordu. Sahabi durumunu anlatırken bu havayı anlatıyor. Silahımızı çıkarmadık. Rahat yatağımıza yatmadık. Ve bu mesele o kadar teşvik etti ki bir gün bir sahabi Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın karşısına gelerek ''Ya Rasulallah bu korkunun bir sonu yok mu?'' dedi ona. Allah Resulü sabredin dedi. Allah korkuyu izale edecek, gönüllere emniyeti getirecektir. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا Hatta ta Hazere Mevl'ten Şam'a kadar kadın hevdecinin içinde zayine yolculuk yapacaktır da, bir nazara maruz kalmayacak, kötü bir el ona uzanmayacaktır. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sözlerinde izah ve tersini bulunan, Kur'an-ı Kerim'in vaat ettiği bu emniyet devri, daha Resul-i Ekrem devrinde gelmiş. Hz. Ebubekir devrinde tevessü etmiş, Hz. Ömer devrinde alem şubul keyfiyet kazanmıştır. Ve sonra da yer yer, ara sıra kendisini bulutların arasında gösteren bir güneş gibi göstermiş, asrımıza kadar gelmiştir. Güneş batmamıştır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri şu kasvetli bulutları yine silecek, yine güleşin ve şaşet arz eden, tertemiz simatıyla inan inanmış müminleri karşı karşıya getirecek, onlara cennet asa bir hayat yaşatacaktır. Bunu onun rahmetinden bekliyor, intizar ediyorum. Bu hususu da belki derin tavsil etmek icap ediyordu, vaktin müsaadesizliğinden son noktaya arz edeyim. Ya بُتُونَنِي لَا يُشْتِكُونَ بِي يَعْبُدُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِيْ شَيْئَةٍ Sonra ibadet edecekler, Kur'an diyor. ibadet edecek ama Allah'a eş ortak koşmayacaklar. Bu söz ne zaman söyleniyor? Kabe'nin içinde senenin her gününe bir put koyup, 360 puta tapıldığı günde diyorlar bunu. Her kabilenin ayrı bir put olduğu devirde diyorlar diyor Kur'an-ı Kerim bunu. Peynirden, etten, yağdan vesaireden ilahlara tapıldığı devirde diyorlar bunu. Deveye tapıldığı, koyuna tapıldığı, sığıra tapıldığı dönemde söyleniyor bu söz. Allah'a ortak koşmayacaklar. Siz şimdi hayalen gidin. Mekke ve Medine'nin içine bugün dahi kafir girmemektedir. Pasaportuna Müslüman yazmayan insan, haremeyn-i şerifeynin hüdutlarından içeriye bir adım dahi atamaz. Haremeyn-i şerifeynin tamirini yapan İtalyanlardır, mimarlardır. Ama onlar cidde otururlar, haremeyn-i giremezler. Planları gönderirler, planlar görülür orada, bakılır, yapılır, ona göre yapılır bu tamirat. Kafir adımını atamaz oraya. Hiçbir kafir o hüduttan içeriye giremez. Allah o devirde bunu vaat ediyordu. Putperestliğin ve şirkin gönüllere hakim olduğu devirde vaat ediyordu. Ama şimdi gidin, beş yaşındaki çocuktan yüz yaşındaki ve ona aşkın insana kadar herkes, Sadece ve sadece Allah'a ibadet eder. Mekke-i de bilmiyorum, namaz kılmayan bir tek fert dahi yoktur, yemin etsem hanis olmam. Bir tek fert dahi yoktur. Namazını huzurlu kılmayanlar olabilir, namazını dükkanda kılanlar olabilir, camiye gitmeyenler olabilir. Ama tekasürle bir bakıma küfrün bir şiarı olan namazı bütün bütün terk etme ne Mekke'de vardır ne de Medine'de vardır. Siz bunun verasında Allah'ın, artık burada bana kulluk yapılacak ve Allah'a şık koşulmayacaktır. Vadi i nasıl tahakkuk ettirdiğini anlamaya çalışın. Cenab-ı Vâcib-ül ve Sekaddes Hazretleri, bir zamanlar bizim memleketimiz öyleydi. Şu nereden çıktığı, nasıl zuhur ettiği belli olmayan, Ba'a İslam'da zuhur eden şu, şu dikenler, zuhur edeceği ana kadar bizim memleketimizde de Allah'a saygı gösteriliyor resul seviliyor ve sayılıyor, din muhterem ve muallafı bir mevki ihraz ediyordu. üdi belirsiz bir kızım insanlar zuhur edince nesli ifsad ettiler, baştan çıkardılar, çirkin bir ruh telkin ettiler, Allah'tan uzaklaştırdılar, mescitten uzaklaştırdılar kendilerine, devletlerine, milletlerine, parlamenterine, parlamentolarına, parlamenterlerine düşman bir nesil, canavar bir nesil ika ve ettiler. Kökü bu kadar sağlam, kökünde tevhid bu kadar rahatı, gönüllerinde bu kadar Allah'a iman kuvvetli olan bu nesli Cenab-ı Hak, bütün dallı bu dağı kesildikten sonra dahi yeniden silizlerle ihya eder, yeniden inşa eder, rahmetinden ümit ediyoruz Cenab-ı Hak, Bahar gibi bu devre inşâAllah-u alametlerini gösterdiği şu dönemde durup yalvaralım, bize lütfetsin, ihsan etsin. Bağışlayın beni, vaat ettiğim dört noktayı, daha iki ayet vardı, arz etmeye vakit kalmadı. Kısaca arz edebilmek için vaktinizi aldım. Ama siz işte cumada bir kere geliyorsunuz. Arz ettiğim şeyler, böyle alışa geldiğiniz mevize stilinde, sizin hissiyatınız okşar maliyetle çok defa olmuyor. Daha ziyade malumat verme kabilinden oluyor. Kur'an-ı Kerim'in içinizde saygısını perçinleştirme, tahkim etme istikametinde oluyor. O bakımdan belki çok hissiyat ve çok duygular reddeder, reaksiyon gösterir. Kusura bakmayın, uzattım. Bir de bu deprem felaketi var. Deprem diyor, herkes öyle diyor. Yer sarsıntısı zelzele, her yere gelebilir. zamanın yüzünün ekşiliği biraz o manayı ifade ediyor. Bunlar esvaba ve tabiata verilir şeyler değildir. İster yerin altındaki madenlerin Allah tarafından kaynatılması, karıştırılması, ister bir yer tabakasının, bir toprak tabakasının kırılması şeklinde olsun, bunlar Allah'ın emriyle, iradesiyle olur. Tıpkı soluklarımız gibi, soluklarımızı nasıl tabiata tesadüfe veremeyiz? Tıpkı aldığımız gıdaların hücrelerimize çok ahenkli ölçülü gitmesi gibi, tıpkı hücre hayatımızda ayakta durmamız gibi, yerin altındaki bu şeyler de Allah'ın emriyle, izniyle ve iradesiyledir. Allah çok şeyler yapar zelzeleyle. Zelzeleyle Allah'a inanmış, kendisine inanmış kimselerin çoğunu şehit eder Allah Celle Celaluhu. İnanmışlar şehit olur giderler. Şerir, kimselerin şerrinden de Allah milleti korumak için onları iftina eder ve itilaf eder. Çocuklar zadı ahiret olur anne baba için. Mal mülk de sadaka hükmüne geçer. Allah bizden çok merhametlidir. Ben dün birkaç defa da aklıma geldiği zaman radyoyu dinlerken de kendimi tutamadım, verdim. İnsanın işi parçalanır. Ama sonra da kendi kendime dedim ki, Allah'ın merhameti yanında sen nasıl hükmünü beyan ediyorsun? Allah senden merhametlidir. Allah bu hükmü vermiş. Allah'ın hükmünün hikmetlerini anlamak lazım. Allah bizim içimizde duyurduğu heyecanla hüşşar hüşşarlık veriyor bizlere. Hiç olmazsa biz gafletten uyanmış oluyoruz. Hiç olmazsa biz kendimize gelmiş oluyoruz. Nurlu dakikalar yaşıyoruz. Ahiret hesabına uyanık anlarımız oluyor. Buradaki pek çok kimseleri şu perişan halleriyle kendisine tevcih ediyor, nazarlarını kendisine çeviriyor. Bir kısım zalimler, bir kısım hot vuruşlar, bir kısım kötü kimseler itilaf ediliyor. Allah onların şerrinden insanları koruyor. Kim bilir ne duygular ne düşünceler hakimdi. Belki buralara nispeten daha mümindi orası. Belki buradaki umum nispeten daha mümindi. Fakat Allah'ın kainatta esbab aleminde vesile yaptığı bir kısım prensipleri vardır. Bir yerde dine hizmet var ise, bir yerde Kur'an neşrediliyorsa, gelen bela ve musibetler karşısında bu Kur'an'ın neşi para döner olacaktır. Allah, Kur'an'a hizmet edilen o yerde bela ve musibetleri def ve ref edecektir. Ta Kur'an'a hizmet ikmal edilsin ve itmam edilsin. Bir de ehli iman, galebe çalma durumunda, sözlerini geçirme durumunda, kısmen dahi olsa işe vaziyet etme durumunda olurlarsa, -u Teala ve tekazza celleleri bağışlar onlara imkan veri verir. Aksi de eğer bir yerde mümin dahi olsalar Kur'an'a ve imana hizmet yok ise, İslam prensipleriyle benim sen diyorsa, neşir ve tebliğ yapılmıyorsa, sukut etmişler demektir. Camide olsalar dahi Allah cami başlarına yıkar onların. Bir yerde şayet ehli iman kefere karşısında mağlup olma durumundaysa, Allah onların düzenlerini bozu verir. Sonra başkası gitsin onlara hak ve hakikati anlatsın. Sadece pek çoğunun Ukravi hayatına hatime çekilecektir. Ama bu inanmışlar için bir saadettir. Çünkü damın altında vefat eden, enkaz altında ölüp kalan kimseler, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şehitlerle beraber haçrolacağını Resul-ü Ekrem vaat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu mevzuda itlaf edilen, telef olan malları da onların sadaka olacaktır. Fakat bu arada bir de bize vazife düşecektir. Onların ahirete giden malları sadaka olacak, bizim de onlara giden mallarımız sadaka olacaktır. Allah bize de sevap kazandıracaktır. Şu anda o memleketi düşünüverin, buzun üstünde bacağı kırık, kolu kırık, hayvanların bangır bangır bağırdığını düşünüverin. Yurtsuz, yuvasız, Kızılay'dan sadakan evinden giden 150 çadır, efendim binlerce aileye yetemediğini, ve gecelerin iki-üç gecesini karın üstünde geçiren kadın, erkek, çocuk çocuk düşünün. 17 yaşında kızım, 20 yaşında oğlum diyen, sinesini döven dizlerine vuran anneyi babayı düşünün. Ve sonra sizin buradan yapacağınız iyi bir yardımın, onların sinesinde nasıl fütuhata sebebiyet vereceğini, rahmet ilahi nasıl heyecana getireceğini, onu düşünün. Ve sizde bana gelen bu mevzudaki yazın muhtevası budur ellerinizi keselerinize götürün. Cenab-ı Hakk'ın tevfikine dayanarak oradaki kardeşlerinizin imdadına koşmaya çalışın. Onlar mü'mindir, siz de mü'minsiniz. Bundan 39-40 sene evvel, burada da belki daha fazla burada da oldu bu mesele. Daha sonra başka yerde oldu, daha sonra başka yerde oldu. Bu küre-i arz üzerinde böyle dolaşır durur. Allah'ın bela ve musibetleri herkesin başına gelebilir. Yardım edin ki, Allah da size yardım etmek üzere gönüllere yumuşaklık verdin. Allah Teala ve Tegaddes Hazretleri, oradaki o mümin kardeşlere sabrı cemil ihsan eylesin. Yok olan mallarını ahiret hesabına sadaka kabul buyursun. Bizlerin de gönüllerine hüşşarlık ihsan eylesin. Bu büyük bela, felaket ve musibetin sisinin, isinin, pasının başımızda dolaştığı, niye çalışmıyorsunuz diye ara sıra bize diş gösterdiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar karşısında bizleri de Allah ikaz eylesin. Ben şunu da rica edeyim, istirham edeyim. Bir yerde Allah'ın belası, bir yere gelirse, o millet, o yer, o mıntıkanın halkı telaf olursa, helak olursa, esasen onların ölmesinin, yok olmasının verasında çok ciddi bir mevzu vardır resûl e endişelendiren de o mevzudur. Belki benim istiyatıma dokunan da o mevzudur. O mevzu da şudur, Cenab-ı Hak gazaplanması mevzudur. Gayreti i ilahiyeye dokunması mevzudur. Şimdi siz rahmetin oraya, ekşi bir yüzle bakışını tasavvur etmeye, tahayyül etmeye çalışacaksınız. Bir evde benzetmek olmasın bir aile reisi düşünün, üçü beşi serkeşlik yapmıştır. Kur'an'ın ifadesiyle musibet umumi gelmiştir. Herkese bir kırgınlık ve dargınlık olmuştur. O ev, bulutlu bir havaya müstağıret gibi bir hal, bir hal ihtisap verir. İşte bir yerde şayet böyle bir musibet, bir bela hüküm hükümferme olursa, sair yerlerde de böyle bu kabil havayla Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin inkıta uğraması hissedilir. Gazabıyla tecelli ettiği hissedilir. İnsanlar bu gazabı, bu ilahi gayzı bertaraf edebilmek için Cenab-ı Hakk'a çok sığınmaları, çok teveccüh etmeleri, aman yarabbi demeleri gerekir. Hz. Ayşe der ki, gökte bir bulut belirseydi Resul-ü Ekrem'in rengi değişirdi. En ciddi bir işte dahi meşgul olsa bırakır, kıbleye teveccüh ederdi ve şöyle derdi, Allah'ım bunun içindeki şerden bizi koru derdi. Buluttan yağmur da gelebilir. Sebebi sorulduğu zaman eski kavimlerin başına da böyle bir bulut geliyordu. Onlar belki yağmur bekliyorlardı ama içinden bir felaket idi veriyordu başlarına. Korkarım Allah bizi de mahvetsin. Ekrem tir tir titriyordu. Marifeti genişti onun. Allah'ı çok iyi biliyordu. Allah'ı bilen sizler Allah'tan çok korkacak. Musibetlerin ikazıyla Allah'a teveccüh edecek. Dakikalarınızı nurlandırmaya çalışacaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Lillahi Teala'l-Fatihah.